Nelson Mandeleya adıyoruz diyor Gümçet. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dile esen kalın. Geze Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazaliyan İsman Uygar Öze ismi.